Harun Reşit, merhum, yanında Behlül Dana adında bir zat ile bulunurdu hep. Dakika başı Harun Reşide bir şeyler söylüyor, acı acı laflar söylüyor. Ama Harun Reşit de delikanlı adammış, hep yanında. Biliyor, o tatlı bir laf etmez. ama uzaklaştırmıyor, tahammül ediyor. İşte bu Behlül Dana Hazretleri ne bir gün huzura çağırdı Harun Reşit ve dedi ki,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 Buz dolaplarında çok kıymetli gıdalardık. İnsan içine girdik. Bir gecede geldiğimiz hale bak. Akıllı ol insan içine girmediler.